ile ibadet etmeleri lazım. Allah tamından hoşnut oluyor. Bunu için bizi yaratmıştır. Eydir bu ne gerekir? Allah hoşnut oluyor. Rahmeti gereği bizi yaratmıştır. Bizi istiyor yanında ebedi olarak keyfi safa Allah'ın yanında olan nedir? Zulme oğramaz. Zulm olmadığı yerde ne var? Mutluluk var, saadet var, ebedilik var. O da neresidir? Cennettir. Dünyanın sonudur. Bir de ne var? allah Teala rahmeti gereğimini yaratmış. Bir de allah Teala yaratan olduğu için emri emirdir. Yasakı yasaktır. Sözü sözdür. Ona uyacağız. Uymayan da ne olur? Cazası var. Dünyanın o bir diğer sonu neredir? Ebedi. işkence yeridir, azap yeridir, ataştır cehimdir. İşte bu rahmet Kimi şümle eder, kim isimleder, kim Allah'ın emrine uyarsa, kimi kapsamaz, kim Allah'ın emrine uymaz. O kadar basit. Demek ki bizi seviyor Allah Teala. Ebedi olarak da yanında kalalım diye, keyfi safa sürelim diye bizi yaratmıştır. Bak şimdi at. Karının at. Sevdiğin yemekleri çen sanki dünyalar sana verilmiş. Böyle oturursun Yemek yersin, bütün keyfi safayla zavukla yersin. Çok sevdiğin insanı çoktan görmemişsin. Birden görüyorsun onunla olursun, gözünü ondan ayırmasın. Dünya senindir. Fakirsin, birden sana dünya kadar para verirse ne kadar sevinirsin? Çok sevinirsin. Bu sevgi insanın fıtratında var. Ama bu sevci nedir dünyada? Hepsi geçicidir. Ama ebedi sevgi nedir? Kalıcıdır. Bak biz anlayabiliyoruz. Bu sevciyiden ne kadar hoşnut oluyoruz? E Allah'ın rahmeti gereği bizi muebbet olarak, ebedi olarak o hoşnutta kalmamız istiyor. Bu rahmet değilse nedir? Rahmet. Ama imtihan tarlası olduğu için madalyanın o bir tarafı var. Bir de neyi var? Azabı var. Uymasan böyle azim Rab'ba ne yaparsın? cezan çekersin. Onun için bizim gayemiz yaratılış gayeti nedir? Biz Allah'a kulluğu edelim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ''Men cinni insi yaratmadım.'' Dünyada füze icat etsiler, uçar savarlar icat etsiler, ayı keşfetçiler gökdelenler yapsalar teknolojiye çıksın. Hayır, ben bunları yarattım, sadece bana kulluk etsiler. Eğer kulluğun cereyinde onlar da var ise, onlar nedir? Mubahtır. Ama bunlar vesiledir kulluğa, değil ki kulluğu vesiledir bunlara. Yani bizi Allah yaratmamışız, bunları çeşfederim. Allah yaratmış kulluğu yaparım. Kulluğun gereğinde bunlar var ise, bunlar nedir? Yerine göre vaciptir, müstehaptır, gereklidir. İslamiyet emrediyor teknoloji olsun. İslamiyet emrediyor hayatlığa rahatlık getirir. Çünkü dünya cennetin küçük bir maketidir. Ama dünyada hem cennet var hem cehennem var. Her kisinin de maketidir. Mumin için dünya cennettir. Şafir için dünya nedir? Yine cennettir. Mumin için dünya azaptır, geçicidir, işkencedir. Neden? imtihan tarlasıdır. Şafir için dünya da azaptır. Velev ki aynı zamanda. Nedendir? O tat almıyor. Ebedi cennette hastalık yoktur, açlık yoktur, susuzluk yoktur, mutluluk daimidir. Anlatabildim mi? Hatta insan ihtiyacı olmaz gitsin hacetini gidersin o bir dünyada. O da bir aziyet, işkence, tuvalete giriyorsun, sık, yani güzel bir yer değil. Aziyet çekiyorsun, değil mi? Sıkışıyorsun, bunlar hepsi aziyettir. Cennette bunlar bile yoktur. Ama dünya cennetinde evet sen milyardarsın, köşkün var. Ama hasta olursun. En sevdiğin kanın adet olur. He? Hasta olur. Ter kokar. Bunlar nedir? İşkencesidir işte. İyidir. Bu Allah Subhanahu Teala bu kadar bizi ne için yaratmış? Bu hayatı biz cennete çevirebiliriz. Allah Teala akıl vermiş bize. Tuvaletlerimizi çok güzel yaparız. Pis gidiyoruz. Rahat edici kokuları bizden götür. Ne ister bu akıl ister? Ne yaparım? Bugün de bak ne güzel insan düşünmüş, güzel tuvaletler yapmışlar. Eskiden daha işkencelidir. E insan oğluna Allah Teala akıl vermiştir. Cennette nedir? İstediğin yere emek vermeden ulaşırsın. Dünyada öyle yoktur. Emek çekeceksin. Merkepemineceksin. Kat edeceksin ama Allah akıl vermiş bize bu dünyayı da cennete çevirebiliriz. Mercev değil, uçağa minarız. Uçak daha kat ediyor. Ama bunlar ne kadar olsa nedir? Bir pansuman gibi, sadece bu bir geçicidir. Bunun da aziyeti var. Ama muhabbet aziyet nerede? E, aziyet olmayan nerededir cennettir? Cennette ne yaparız arkadaşlar? Gönlün senin bir ahatsem yavayı gördü istedi. Ben kalkıp bu meyveyi kuparttım. Nedir? Aziyettir. Yencel sen hizmetimizde olanlar. Git o almayı getir bana. Bu da nedir? Aziyettir. Yoruluyorsun. Hayır. Cönlünden geçtiğini sadece elini kaldır eline gelir Bu nedir? Bak sıfır aziyet. Cönlünden geçtiği sadece. İşte bu nedir? Mükemmel hayattır. İşte dünyada da o olur. Bir mahsur yoktur. Teknoloji olur. Her şey mahsur yoktur ama bu bir vesiledir, hedef değil. Neye vesiledir? Kulluğumuzu nasıl daha güzel yapalım? Bakın şimdi teknoloji çıkmış. Bu teknoloji işte kamera var, video var, televizyon var, internet var. Bunu kötüde de kullanabilirsin, hedef yapabilirsin. Bunu vesile de yapabilirsin. Kötüde kullananlar hayatların yaşıyorlar bunun için. Eğide kullayanlar biz mesela eğide kullanıyoruz. Elhamdülillah bize hidayet vermiş Allah-u Teala. Bu derslerimizi kaydediyoruz. Ondan sonra yayıyoruz. Bu nedir? Eğide kullanmak? Bu neye hedeftir? Yok biz te televizyona çıkalım, derse çıkalım insanlar bizi görsün. Bu nedir? Hedef oldu. Hayır. Biz vesile olsun sesimizi daha ne kadar fazla insana yetiştirelim? Vesiledir. İşte gaye nedir? Kulluktur. Şimdi dersiniz bu intihan zordur. Zordur. Allah yaratmış bizi kulluk için zordur. Bak işkence çekiyoruz dünyada azap çekiyoruz. E, Allah'ın yasakları nefse ağır geliyor. Demek ki allah Teala bu, bu dünyayı intihan yaratmış müminler için. Ama bu intihan hayatı da zor olduğu için allah Teala burada yine rahmetini devreye sokuyor. Zordur. Neden zordur bu intihan? Çünkü nefse ağır gelir. Nefis meyyeldir neye? Şehvetlere. E dünya da şehvetten doludur. Onun için Resula diyor cennetin yolu şehvetlerle doludur. Cenn e, e, cehennemin yolu şehvetlerle doldur. Cennetin yolu ne? Yasaklar da doludur. İtaatla doludur. Sabah kalk namaza zordur. Ebdesal zordur. Millet gidiyor cezmeye sen gidiyorsun ibadete. Bunlar nedir? Zordur. Nefis meyyeldir. Bunu yap, onu yapma. Ama sen kendi nefsine göre bunu yap onu yapma olmuyor. Allah'ın emrettiğine göre kulluk bunu gerektiriyor. Eydir Allah'ın rahmeti cereyi bu zor imtihanı niye bu kadar zor koydu? Çünkü Allah'ın ebedi yanında kalmak böyle kolay değil. Böyle cennet gönlünden geçtiği elinde olacak. Böyle rahat yeri kazanmak da kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü Allah Teala'nın yanıdır. Bakın bu günde bir kral bir semte oturursa o semte ne oluyor? Ha? O semte kim yer alabilir? Kim daire alabilir? Kim arası alabilir? Ha? Çok pahalı oluyor, lüks oluyor. Neden burada bakanlar oturur, krallar oturuyor, emniyetlidir? Bu dünyada fekeyfe bu evrenin maliki yanı ne olur? çok pahalı olur. Onun için sel'a en nes sel'a galiye. Allah'ın malı, eşyası, yani Allah'ın yanı nedir? Hadiste geçtiği gibi Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem çok pahalıdır. Ama bunu parayla puldan alamazsın. Lev <gülüyor> enfaktum ma fi's semavati ve'l ard. Yerde gökte malınızı infak etseniz alamazsınız. Neyle alırsın bunu? Çok basit. Allah'ın emrinin önünde dur, yap, emrini yap, yasağının önünde dur. Yani Allah'a mutlak itaat edeceksin. Bu da kulluğun gereğidir işte. Onun için zor ye zor şeylerle alınır. Bir de bakıyoruz, araştırıyoruz, dünyada hakikaten o kadar da zor değilmiş. Neden zor değil? Bakıyorsun, allah Teala babamız Adem'e bin bir çeşit tabir deyi tabi daha çoktur. Cennette ne var? Nimetler var. Hangi cennet? İşte biz hedeflenmişiz o cennete, kitlenmişiz. O cennete babamız orada yaratıldı. Orada yaşadı anamız Avvayla. Ama şeytan onu çıkarttı. allah Teala ona bin bir çeşit, trilyonlarca belki nimetler vermiştir. Yasak kaç tane vardır? Sembolik olarak bir ağaçtan yeme demiştir. Ona ağacıdır filan bizi ilgilendirmez. Çünkü önemli değil. Hedef o değil. Ama şeytan gelir hedef saptırır bize. O agaz neydir? Ne ağacıdır? Niyeydir? Hikmeti neydir? Hayır. Hikmeti Allah'ın buyrugunu uygulamaktır. İmtihandır. Bak cennette bile babamıza imtihan başladı. Ama şeytan oradan da giriş yaptı, unutturdu. Ne oldu? cennetten çıktık. Dünyaya geldik. Dünyaya da bakıyorsun bin bir çeşit nimetler halaldır. Eğri haramlar ne kadardır? Yine semboliktir. Ama bir de ne değil cennetteki gibi? Orada cennettir. Burada dünyadır. İntiham tarlasıdır. Sembolik olarak elimizin sayısı kadarı, yençi el sayısı kadarı haramlar var. Gerçi hepsi halaldır. Bir de bakıyorsun haramlar hepsi yen yani bizim aklımız idrak ediyor. Yen yani bundan öncekiler etmemiş, yen yani ileride gelen idrak eder. Muhakkak insaniyete, insanın nefsine, malına, ırzına, namusuna bütün fayda olan meselesine ney var? Zelali var muhakkak. Allah onu için yasaklamıştır. Onun için biz idrak etmesek de teslim oluruz. Musulmanın da zaten en büyük şeyi nedir? Eşittik. İtaat ettik. inandık, tasdik ettik. Bu çok önemli meseledir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Eydir Allah'ın yanı o kadar pahalıysa, o kadar zoruysa, o zaman kulluğu yerine getirmemiz lazım. Orayı kazanın. Şimdi bildik bura kadar. Çok zordur, çok zorlanıyoruz. Neyse. Demek ki, o yolu bulmak da zordur. Nasıl bulalım cennetin yolunu? Değil mi? Zordur. İşte burada yine Allahu Teala'nın hikmeti, rahmeti devreye sokuyor. Ne oluyor? Bize yol gösterici gönderiyor. İşte o da nedir? Resullardır, elçilerdir. Bizi bu ebedi cennete nasıl gideriz? Allah'ın rahmeti gereği. Çünkü Allah diyor zulmü ben kendime haram kıldım, sizin de aranızda haram. Ya Allah zulmetmez. Sıfır zulüm. Allahu Teala'nın kitabında. Zulüm yoktur. Zulüm diye bir şey yoktur. Miskal-i ayette geçtiği gibi Rabbinizin yanında zulma uğramazsınız. E i̇yidir. Bir de ne diyer ya Rabbi, ben hedeflendim çiltlendim celim zennete ama yolu bulamadım. Yani zulmü oğladım. Neden zulmü oğladım? Elimden tutan yokuydu. Bu nedir? Zulumdur. Ama Allah Teala bunu kaldırmak için ne gönderiyor bize peygamberler? Bir de rahmeti gereği o peygamberleri normal insan seçmiyor. Ne seçiyor? İçimizden en iyilerini seçiyor. En iyi. Neden göre en iyi? En üstün. Allah Teala onu gözetimi altında yetiştiriyor. Kırk yaşına yetiştiririnde onu ne seçiyor? Elçi seçiyor. Kendisine. Bize gönderiyor. Takva. He? Bir de çocukluktan bile ne olmasın? Allah'a cüz'i bile olsa şirk koşmayan yani tam olarak yetişmiştir. Allah'ın gözetimi altında. Allah'ın gözetimi altında yetiştik için bu da nedir? Allah'ın rahmeti gereği bize en iyisini seçiyor. Eyidir. Bir de başka ne var? Allah rahmeti gereği bu elçileri bize gönderiyor. Artı o elçiler bize ne getiriyorlar? Allah'ın emirlerini, yasaklarını getiriyorlar. Allah bunu istiyor. Bunu yapın, bunu yapmayın. Yan gelip yatmıyorlar. Haşa. Ne yapıyorlar? Kendileri ilk önce uyguluyorlar ona. Ne demektir? Yani hem görüntülü hem sesli ne yapıyorsun? Sen oları görüyorsun. Bak şimdi bir kasetten bir ders dinlersen yüzde elli konsantre olursun. Ama videodan görüntülü dinlersen yüzde yüz konsantre olursun. Asıl olan davette budur. Asıl olan davetçi çıkacak insanlara anlatacaktır. Bu kaset Sadece ses nedir? Bu bir zaman isimliydi. İlim o kadar. Şimdi elhamdülillah ilim yayıldı. Bu ilmi de maalesef çafir bulmuş. işte YouTube'tur filandır. Bunu da çafir bulmuş. Bunu da biz kullanıyoruz. Asıl olan davetçi, camide, sokakta insanları davet edecektir. Görüntülü ve sesli. Neden? Çünkü peygamberler görüntülü ve sesli davet ediyorlar. Asıl olan budur eydir. Neden Allah Teala peygamberleri hem sesli hem anlatıyor sana peygamber bunu böyle yapıyor, bütün datayına kadar hem de ne yapıyor? Kendisi uyguluyor onu. Yani heccet yolu, zulüm tam kalksın. Yani insan var laftı iyi anlamaz, beyni ama görer gördüğünü anlar. Yani bu peygamberler İslam'ı hem tevri hem pratik tebliğ etmişler. Bunların görevi nedir? Bunların görevi senin elinden tutsular, cennetin kapısına kadar götürsüler. E kendileri bizimden değiller. Kendileri yok ama ilimleri, varisleri vasıtasıyla bugüne kadar devam ediyor, kıyamete kadar da devam eder. Bütün peygamberlerin de varisleri vardır. Bizimki ebedidir. Demek ki bu peygamberler seni sırat-ı müstakim üzerine koylar Sırat-ı müstakim nedir arkadaşlar? Sırat-ı müstakim, Hazret Adem'in cennetten çıktığı yoldur, dünyaya indiği yoldur. Bak cennetten dünyanın arasında Adem aleyhisselam nasıl indiyse dümdüz bir yoldur. Adem Aleyhisselam'a Allah Teala dedi, bu cennetten bu yoldan indin, cennete giremezsin ile bu yoldan bir de gideceksin. İyidir nasıl dönelim ya Rabbim, Adem Aleyhisselam dedi, işte dedi bu cennetin kriterleri, şartları bulardır. Bunları uygulayacaksın. Yani ayağın sırat müstakime koydun, koyduğu cübünde devam ettin sağa sola bakmadan, seni aldatan yoldan saptırmaya bakmadan hedefe çitlendin, kendin nerede bulursun? Cennetin kapsında. Demek ki bu peygamberler nediler? Bize yol göstericiler. Bizi, bizi şeytanın tuzağından kurtarıp he? rahmanın yolundan bizi cennetin kapsına götürenlerdir. Hidayete erenlerdir. Bu peygamberler insanlar için Allah talebeler niye göndermiş? İnsanlara insanlara Yol göstersinler. Hidayet versinler. Bu peygamberlerin görevleri budur. İyidir bu peygamberler ehli sünnet nasıl inanır? İnşallah Eyüp kardeş okur. Biz okudukça inşallah bunu açıklamaya çalışırız inşallah. Evet buyurun kardeş. Peygamberlere iman. ehli sünnet cemaat yüce Allah'ın kullarına müjdeleyici ve uyarıcı olarak insanları hidayete sevk etmek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 Günlük etmi etmuhususunda her türlü hatada masumdurlar. Evet. Şimdi ehlü sünnet bu paragraf çok önemlidir. Bu paragrafı anlasak zaten asıl görev da budur. Neye inanıyorlar? Allah Teala kendi içimizden seçkin kullarını seçmiş, bize ne bize ne için göndermiş? Mubashirine ve mundirin. Peygamberlerin üç görevi var. Müjde yiyici, bir de uyarıcı. uyarıcı. Neye müjde verir bize? İşte Allah'ın dediğini, buyurduğunu yerine getirin, size ebedi olarak cennet var. Neden uyarıyor bizi? İşte yerine getirmeseniz, sakın ha, aksasanız, yolda kalsanız, sınıfta kalsanız, size ateş var. Dünyanın ki sonu var bak. Üçüncüsü yoktur. Müjde ve uyarıcı. Cennet, cehennem. Yolunu gösterenlerdir. Bak Allah'ın rahmeti gereği. Sadece sırat müstakimi göstermiyor sana. Neyi gösteriyor? Cehennemin yolunu gösteriyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl olan dedik sırat müstakimdir. Babamız geldi yer üzerine bir de oradan cennete döneceğiz. Onun da adı sırat müstakimdir. Sırat müstakimin kriterleri, şartleri kimin elindedir? Peygamberler. Peygamberler yol gösterir sana, Yol haritası diyorlar ki, işte sırat-ı cennetin yol haritasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabin içinde oturmuş bir gün bir çizgi kumsalda, elinde bir asa var, bir çizgi çiziyor. Dümdüz. bir bunu görüyorsunuz. Evet ya Resulullah. Bu işte sırat-ı müstakimdir. Benim yanımda başlıyor. O bürücü cennetin kapısında bitiyor. Eyvallah. Hedefe kim çitlenmiş bütün ashab? Bir sorun var mı? Yoktur. Resulullah içlerindedir ya. Ama Resulullah ciddikten sonra ne olur? Şeytan iş başına kaydı. Resulullah ciddikten sonra da amanetini hakkıyla yerine getiriyor. Ne diyor? Yanında çizgiler çiziyor. Nasıl çizgiler çiziyor? Bu düz yanında böyle yan çizgiler çiziyor. Böyle sağdan soldan çizgiler çiziyor. Dür bu da dalalet yoludur. Dalalet nedir? Şeytanın yoludur. Biz, Resullar Allah'ın elçileri nasıl bize sırat-ı müstakimin yol haritasını gösterir? Bir de o bir tarafta ne var? Şeytan var, iblis var, babamızın baş düşmanı, bizim de baş düşmanımız, allah Teala'nın da baş düşmanıdır. Ne var? Bize cehennem yolunu gösterir. İki tene yol gösterici var. çitene imam var. Birisi cennete, birisi cehenneme. Bir de Resulullah Dürham'an dikkat edin. Bu yolun başında teşvik edici de var. Şeytan var, seni teşvik eder. Celil sağı sol gösterir seni. Ha? Renklerin tonunu değiştirir. Ne yapsın? Seni ikna etsin. Bin bir çeşit hilesi var. Allah Teala de o cücüğü intihan. Eçmeti gereği vermiştir ona. Bize de ona karşı çok güçlü silahlar vermişti Ama kim hakkıyla kullanıyor Demek ki bu peygamberler nedir? Allah'ın seçkin kullarıdır. Normal kulları değil. Allah onları seçmiş, kendi inayetinde, gözetimi altında onları bir limite yetiştirir. Ondan sonra kendine elsiz, elçi seçer. Bu bir. Bunların işleri nedir? Hak dine insaniyeti davet etmektir. Adam oğullarını kime neye davet ediyor? İslam dinine. Çünkü Allah Teala iblisi baş düşmanımızı Rabbimizin baş düşmanını babamızın baş düşmanını cennetten kavarçan madem beni ya Rabbi dedi Adem'in yüzünden cennetten kovdun, ebedi azaba mahkum ettin bir ricam var senin. Beni beklet, ben bu adamın bütün sülalesini cehenneme sokayım benimle. Rabbimiz de hikmeti gereği, zaten imtihan tarlası ya, ona izin verdi. Demek ki savaş oradan başladı. Ama bizim babamız, bize yol göstereceğim, gitti. Ömrü kalıcı değil. Ondan sonra ne oldu? Bizim başımız boş kaldı. Allah Teala ne yaptı? Peygamberler gönderdi. Peyder pey, peyder pey. En son peygamber bizim Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Başımızı boş koymadı. Bir de bize onun silahına karşı zırh verdi. İblisin bütün planlerini bize açıkladı. Ayrıca ona karşı kendimizi kuruma zırhı verdi. Artık ne yapsın Rabbil Alemin? Hicjeti üzerimize kalktı. Yeter ki sen elçinin peşinden git, onun eteğine sarıl. Evet elçiler bulardır. İnsaniyeti neye davet ediyorlar? Hak yola sırat müstakime. Sırat müstakim nedir? Allah'ın yoludur. Allah'ın yolu nedir? Emridir, yasaklarıdır. Emirlerini yerine getir, yasakların önünde dur. Demek ki bu peygamberlerin en büyük görevi Bizi zulumbattan çıkarsın aydınlığa. Zulumbat neredir? Sapıklık yoludur. Sapıklık yolu neye benzer? Bir otoban. Sahrada bir otoban. Ki biz gidiyoruz. Anadolu'da da var. İstanbul'dan da Ankara'ya. Dümdüz yoldur gidiyor. Bu otoban dümdüzdür yolları, çizgileri. Bir de neyi var? Aydınlı, aydınlanmıştır. Yolu. Sahra nedir? Gecenin karanlığında kaybolup gidersin. İşte bu zulüm battır. Bir tane sen o gecenin kayıp kaybolmuşsun. Bir tane seni elinden tutar, tabana koyar. Ne olur? Sana dünyayı verdi, hayatı verdi. İşte o hayat neredir? O sırat müstakimdir. Seni nereye götürür? Cennete götürür. Onun için peygamberlerin daveti, insanları o karanlıktan çıkarttı, aydınlığa getirdi. Eydir yer üzerinde karanlık, aydınlık verdik de ama dersin hani ben karanlıkta değilim. Bak ben bugün İstanbul'da yaşıyorum. Bak bugün Amerika'da yaşıyorum ben. Bak Avrupa'da yaşıyorum. Çörfez ülkelerinde yaşıyorum. Parayla oynuyoruz. Karanlık değil. Ha, sembolik olarak bu ne de canlanır? Şeytanın karanlığı çifir, şirk dalalet yoludur. Bu karanlıktır. Velevçi sen lambanın altında oturmuşsun. Velevçi şatoda oturmuşsun. Velev güzel yemekler yiyirsin. Bunlar nedir? Hepsi geçicidir. Bir sansı yakalasa senin bütün paran neye gider? Seni kurtaramaz. Bu nedir? Karanlık yoldur. Küfür ebedi karanlığa götürür seni ateşe, şirk, bidat, dalalet, günahlar, büyük günahlar, masiyetler. Bu nedir, nedir temsil olur? Zina, yalan, içki, gıybet. Bunlar nedir? Hepsi çeşidi var. Bir kısmı ebedi seni ateşe sokar, bir kısmı var geçici sokar. İşte neye çıkartıyor seni? İman, İslam, he? Saadet, mutluluk. Nerede var? Sırat-ı müstakimin üzerinde var. İşte bu davetlerini, bu top, gönderildikleri toplumları allah Teala bu peygamberler vasıtasıyla ne yaptı? Kurtarmıştır. Bir de çıfür şirk bidat, dalalet toplumlarında ne var arkadaşlar? Zulüm var. haksızlık var. Değil mi? Dengesizlik var. E bugün günde bakıyoruz. Bakın batı toplumuna. Batı toplumunda ne var? Şimdi bakın Resulullah'ın toplumuna. Adını ne koymuşlar? Enfes bir şey var Türkçe. Yani ben Arap, Fars, İngiliz'de de bile Böyle bir isim, nefis bir isim görmedim. O da nedir? Asr-ı saadet. Adı üzerindedir. Asr-ı saadet. Bakıyorsun Mekke'de, Kumsal'da yaşıyorlar, Medine'de yaşıyorlar, ilkel hayatları var ama asr-ı saadettir. Yanında Faris, İran kültürü, Roma kültürü Şam'da ne dediler? O zamanın teknolojisi, medeniyeti çok ilerlemiş ama battır. İnsanları hayvan gibi kullanıyorlar. Zengin, fakire eziyor. güçlü zayıfe eziyor vs. Bugün de aynendir. Bakın Avrupa'da sistemleri neyle kurulmuş? Zenginler hacim olur. Sümürgenliktir. Avrupa'nın sistemi sümürgenlik üzerine konulmuştur. Zaten ee, Fransa devrimi biliyorsunuz. Ne devrimi diyorlar Fransa'da? ekonomi devrimi değil. Ee, te teknoloji de değil, sanayi devrimi. Meşhur devrimleri var Fransa'da. Neyin üzerine kalktı? Bu zulmün üzerine kalktı. Eskiden bir zengin adam, bir İstanbul'cu gibi bir şehri, Paris şehrini her kişi ona çalışırdı. İstediklerini ezerdiler parayla satın alıp, çöleleştirmişlerdi. Eydi bugün de ne var? Hayır, bugün demokrasi var, parlamento var. Bunlar hepsi hikaye. Bunlar şeytanın planı. Nasıl gelir, ton değiştirir sana? Bugün de dünya aynen birkaç şirket çalışıyor. Kanunlar bile onlar için çıkıyor. Bellidir, sümürgenlik aynen kalmıştır. Bugün bütün dünya kim çalışıyor? Amerika için. Amerika kim çalışıyor? 4-5 tane şirket için. 4-5 şirketin başında çim var, 4-5 adam var. 4-5 adamın da başında çim var birkaç tane. Hep söyledi, zincirleme geliyor. Ama bize gelmişler, Parlamentolar var, kanunları var, işte birleşik var bilmem hepsi içi aya İşte peygamberler zulüm batlıktan çıkarttılar insanları. Onun için Halid ibn Velid Hun şehrini açtığında Roma savaşında, Şam savaşında Anlaşma gereği bir de Humus'u Romalılara teslim etti. Anlaştılar kendilerinde. Roma halkı 3 2 hafta bir rivayette 20 gün kaldılar Humus'ta. Humus şehri halkı diyorlar bizi etmeyin aman biz sizin hükmünüz altında kalalım. 20 günde Müslümanları sevdiler ne kadar ciddi olduklarını anladılar. Bunlar zalim diyor. Bunlar bize ezeller. Ondan sonra anlaşma bozuldu. Bir de elhamdülillah devam etti. Humus ehli de o zaman suru vardır. Roma'nın aleyhine, Musulman'ın lehine Müslümanlardan yardımlaştılar. Hatta Müslümanlar gelsiler. Oları fethettiler. İşte Müslümanların Allah'ın elçilerinin farkı budur. İşte ne yapar size? Hakkıyla sizi zulumbattan kurtarır İslam'ın nûruna aydınlığına getir. Eydir bu peygamberlerin görevi nedir? İşte bu risaleyi tebliğ ettiler. Ettiler mi? İmanın şertindendir, inanacağız bunlar hakkıyla yaptılar. Bir miskal zerre emir gizlemediler. Yen yani orada duruklama yapmadılar, yen yani tembellik yapmadılar. Bellagur <gülüyor> risale. Risaleyi hakkıyla Tebliğ ettiler. Ve eddu'l emâne. Emaneti hakkıyla teslim ettiler. Söz ve yaşayarak. Ve nasahül ümmü ümmetlerine hakkıyla nasih oldular. Nasih nedir? Halisene Allah rızası için yol gösterdiler. Doğru yolu. Ve cahedu fillâhi hakkı cihâdihi. Allah yolunda da hakkıyla çaba gösterdiler. O çaba ister canlarıyla, kılıçlarıyla cihad olsun, ister dilleriyle, ister mallarıyla, ister vakitleriyle hepsini Allah yolunda koydular. Hepsini Allah yolunda koydular. Onun için peygamberler her şeyde insanlara önderdiler, imamdılar. Her şeyde önderdiler, imamdılar. Bu peygamberler ayrıca bu Risale'yi tebliğ etmekte ne dediler? Mağsumdular. Ma'sum ne demektir? Yani hataya düşmezler. İstemeyerekte olsa her kul muarrazdır neye? Hataya. Nedir? Hatasız kul olmaz demişler. Bunu bütün çafirler bile bunu ikrar etmiştir. Hatasız kul olmaz. Peygamberler nediler? Ne diler? hatasızdılar. Ne de hatasızdılar, Kuldular ama Allah'ın risalesini tebliğ etmekte sıfır hata. Yani Allah demişse bu on meseleyi tebliğ et, onunu da olduğu gibi tebliğ eder. Ha uykum geliyordu, başım ağrıyordu. Bunlar engel değiller tebligte. Hastaydım. Olduğu gibi tebliğ eder. İşte buna masum derler. İstese ya isteyerek, istemeyerek Risaleyi değiştiremez. Allah'ın emridir bu. Mağsumdular. Hatada. Sonra allah Teala bunları aynen zamanda neyle gönderdi? Mucizelerle gönderdi. Apaçuk delillerle gönderdi. Yerine göre bu elçilerine mucizeler verdi. Mucize nedir? Aklı oğlan üstü bir meseledir. Onlardan da gönderdi. Olara da geleceğiz inşallah. Bunları hepsini allah Teala bu elçilerini gönderdi. Neye? İnsanları zulumbattan çıkartsınlar ateşe koysunlar. Eydir bizim görevimiz bu elçilere karşı nedir? Ne olması lazım? İman edeceğiz. Ne bir şekilde bu saydığımız meselelerden iman edeceğiz. Bizi Allah'ın yolunu hakkıyla gösterdiler hiçbir şey gizlemediler. Bizi aydınlık üzerinde koydular. Mallarıyla, mülkleriyle, canlarıyla, nefesleriyle, kanlarıyla bu davetlerine hizmet ettiler. Davetlerinde de masumdular hatadan. Peygamberler hata yapmazlar. Tebliğde hiç yapmazlar. Diğer meselelerde de yapmazlar ama ehl-i sünnet bu konuda ihtilaf etmiştir. Küçük ufak tefek hataları yapabilirler. Racih olan ehl-i sünnet diyor Resulullah hiçbirisi nübüvvetten sonra muhakkak hiç küçük hata da yapmaz ondan da münezzetler. Ama dünya görüşünde yapabilirler. O da nedir? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşta Bedir savaşında suyu dedi önümüze koyalım. Bu dünya meselesidir, savaştır, taktiktir. Bir sahabe dedi eğer bu vahiy ise ya Rabbi biz bir şey demiyoruz. Ama bu görüşü ise, biz savaş ehliyiz, daha iyi biliriz. Resulullah dedi bu benim görüşümdür, vahiy değil. O zaman dedi suyu arkamıza koyalım çünkü düşman gelir için sudan faydalanmaz. Ve bil feyl sahabenin de o dediği gibidir. Resulullah dedi tamam, senin dediği gibidir. Yanlış olsaydı semaden vahiy gelirdir, yerdir, bu yanlıştır. Gelmedi, Resulullah uyguladı onu. Ve bir sebeplerden birisi de, zefer sebeplerinden birisi, bu da planidir. Ve faydalı da oldu. Düşman susuz kaldı. Suç sayılır, güzlenirler, savaş ederler. Zaten yoldan gelmişler, suları bitmiştir. Sahra'da savaş ediyorlar. Bu da bir sebeplerdenydi. Durya bu meselelerden masum değil. Olabilir mi? Ama risalede, günahlerden, hatalardan, zelletten ne dilerim? Masumdurlar. Evet. Bu peygamberler hakkında bizim neyimiz lazım, ne lazım bize? Bulara hakkıyla iman etmemiz lazım. Bu şekilde celdiler, bu şekilde iman ettiler. Peygamberler hepsi nedir? Bizim için. Hepsi Allah'ın elçileridir. İyidir. Burada bir şey var. Ona da cirmemizde fayda var. O da nedir? Kur'an içerisinde bazen bunu niye ben şimdi şey yapıyorum? Çünkü diğer derslerde daha iyi anlaşılsın. Kur'an içerisinde bazen resul geçiyor, bazen nebi geçiyor. Resul, nebi, kişi de peygamberlere söyleniyor. Bizim de peygamberimize bazen resul, bazen nebi söylenir. Eydi bunun farkı nedir? Bunun farkı Şudur. Resul nedir? Elçidir. Elçi nedir? Mesaj getirir. Nebi nedir? Nebi de elçidir. O da mesaj getirir. Resul risaleden alınmıştır. Risale nedir? Mektuptur. Kim mektubu getirir? Tarşınana elçi denir. Eğidir. Nebi nedir? Nebe'ten alınmış. Nebe' nedir? Haber. Amma yetesâelûne anil nebe'il azîm. müthiş bir haber. Nedir adı Arapçada? Nebe. Nebi nedir? Bir haber getirmiştir. Çişsi de Allah'ın neyidir? Haber getiricisi. De. Çişsi de haber getirir. Ama bir farkları var. Resul haberi getirir mükelleftir bunu yer üzerinde çime eli yetiyorsa sesi yetiyorsa kendi kavmuna ve atrafına ne yapsın tebliğ etsin. Hangi insan oğlunu görse tebliğ etsin. Bunu. Bu resul'dur. Cenelde rasullar geldiklerinde ne getirirler? Kendilerine yeni bir şeriat paketi getirir. Bu Resul mükelleftir, tebliğ etme. Ey nebi nedir? Nebi, Nebi'ye vahiy gelir, doğru yol gösterilir, ne de müminlere, atrafındaki müminlerin yolunu ne yapsın? Düzeltsin. Ama müçellef değil, bütün kafirlere tebliğ etsin. Fark budur işte. Nebi ile Resul'un farkı budur. Bizim Türkçe'de bu ol yoktur maalesef. Türkçe'de Nebi, Resul yoktur. Hepsine peygamber diyorlar. Ama biz bu, bu, burada bir terim de kuya, kurabiliriz. Çıvar var Türkçe'de ama bunu bu dersten sonra anlayabiliriz. Şöyle anlatsak. Resulun karşısına elçi desek ki Türkçe anlamı budur. Peygamber'e de e, Nebi'ye de peygamber desek. İş çözülür Türkçe'de. Ondan dolayı Allah subhane ve teala ne diyor? İlk Resul Nühtür. Bizim bir kitapta bunu tercüme etmiş, mütercim ilk peygamber Nühtür demiş, kıyamat koptu. Neden dediler Hazret Adam'ı pe peygamber saymıyorsunuz? Ya Hazret Adam zaten Nebidir. Hem de Nebilerin Nebisidir. E abi, işte siz dediniz peygamber değil, ilk peygamber nöhtür. Ya ilk elçi Nuh'tür. Anlatabildim? Çünkü Hazret Adem mükellef değil. Kime tebliğ etsin? Kendi kendine. peygamberdi Ondan sonra torunlarını yetiştiriyor. Oğlunu, torunlarını yetiştiriyor. Ama Resul nedir? İlk Resul Hazret Nuh'tür. Hazret Nuh'e şey yeni bir şeriat verildi. Bunu kavmuna tebliğ etti. Başladı tebliğ etmeme. O paketi. Bir de nebi, genelde gelir eski peygamberin, eski peygamberin dinini ne yapar? Tazeler. Mesela Bedi İsrail'de bu çok var. Hazret Musa rasuldur. Ama yanında Harun Nebi'dir. Yanında sonra bütün peygamberler gelmiş. Ne için? Hazret Musa'nın dininden sapanları doğrusu budur diyor, yol gösteriyor. E o nereden alıyor ilmi? Allah Teala vahiy veriyor ona. Bunlar nedir? Nebidiler. Vahiy veriyor. Onun için İslam'da nedir? Bu yoktur maalesef. İslam'da bizim peygamberimiz, nebimiz, Resulümüz, elçimiz Muhammed'dir sadece. O da nebilerin, Resullerin, elçilerin, peygamberlerin en sonudur. Ondan sonra gelmiyor. E biz ne yapalım? Bize kim yol gösterir? İşte onun için varisler var. Hatta bir hadis var. Vallahi ki zayıftır, ama anlamı doğrudur. Diyor ki, İslam'ın alimleri beni İsrail peygamberleri gibidir. Beni İsrail peygamberlerine yaparlar. Hz. Musa'nın yolundan sapanlara yol gösterdiler. Doğrusu budur derler. Eydi bugün biz yoldan çıkarsan bize kim yol gösteriyor? Hakiki alimler. Varisler. Ama sahih hadiste ne diyor? Al-ulemâ uverethetul enbiyâ. Alimler peygamberlerin varisidirler. Kim hakkıyla alsa o ilmi hakkıyla varistir. Ne kadar hakiki mirası alsan iyidir peygamberler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor dirhem diner bırakmazlar. Yani mal mülç bırakmazlar. Ne bırakırlar? El-ilm. من أخذه بحقه فقد أخذه أخذن وافرة. حقıyla o ilmalan, mirasın en büyüğünü, en iyisini o almıştır. O zaman ne kadar hakiki ilim, o kadar hakiki varis. حقيقي ilim arkadaşlar? Resulullah'tan olduğu gibi alacaksın, onu da uygulayacaksın. Olduğu gibi aldın uygulamadın, hakiki elim değil. Yen yani uyguladın ama Resulullah'ın aldığın gibi değil, değiştirdin, d dört dörtlük uyguladın, hakiki değil. Cennet yolu değil. Bu da bir şeytanın planıdır. Evet. İşte nebi ile de resulun arasında çift farkıydı. Nebi peygamber, resul, elçi. Onun için bazı peygamber. Bir de şey var. Her nebi her resul, her elçi peygamberdir. Ama her peygamber resul değil, elçi değil. Bu da meseleyi biraz daha çözüyor. Yani resul nedir? Gerekçi peygamber olsun, sonra resul olsun. Allah onu seçer, vahiy verir, ondan sonra diyor tebliğ eder. Yeni paket ver ona. Ama nebi, evet Allah seçti onu, vahiy verdi ona ama Resul olmadı. Yeni paket vermedi. Yani tebliğ ettirmekler mücellef değil. Onun için her nebi Resul değil ama her Resul nebidir. Evet, bizim buna inanmamız neyi gerekir? Buna inanmamız gerekir. Bunlar Allah'ın peygamberleri diler, elçileri de bize yolu göstermek için gönderildiler. Bunu inkar eden ne olur arkadaşlar? İslam'ın bir şartı gitti. İmanın şartı gitti. Çafir olursun. Deli mi? okusun arkadaş. Ehli sünnetler cemaat peygamberler arasında bir ayrım gözetmezler. Onlardan birini inkar eden Allah'ı ve bütün peygamberleri inkar etmiş olur. Nitekim allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler, bir kısmına inanır, bir kısmını da inkar ederiz. Diyerek bu ikisinin arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah ve peygamberlerine iman edip, Allah ve peygamberlerine iman edip, Onların birini diğerinden ayırmayanlara işte onlara Allah mükemmetlerini verecektir. Allah gafur ve rahim olandır. Evet. Bütün peygamberlere, elçilere, resullere, nebilere ne yapacağız? inanacağız. Bunlar hepsi Allah'ın resulları, elçileridir. Eyidir resuller kaç tanedir, nebiler kaç tanedir? Her zaman resul azdır, nebi çoktur. Neden? Çünkü biz tanıda dedik ki resul yeni bir paket getirir, mükelleftir. Nebi tazeler. Beni İsrail'de her köyde bir nebi vardır. Her köyde bir nebi vardır. Allah onu seçmiş ve hüve diyor Bu Beni İsrail'ler ne kadar görüyorsunuz kalitesiz Allah'ın kulları. Bugün de öyledir Yahudiler. Bakın, bu dünyayı işkenceye, zerrele sokan Yahudidir. Şeytanın birinci alemanıdır. O zaman da öyledir. Hazret Musa'yı sersemlediler sağ yürür sol gidiyorlar. Yordular Hz. Musa'yı. Çok yordular. O Hz. Musa bunların yüzünden İslam devletini kurma mutluluğunu yaşamadı. Nerede vefat etti? Sina sahrasında 40 sene iteceksiniz. Burada de olacaksınız. O kayıptı sahrasında Ecmeti gereği Allah'ın orada Allah'ın nerede Çeyfi Safa sürecek? Azet Musa inşallah Rabbinin yanında cennet. Ama bu Ben İsrail 13 her peygamber her köyde bir peygamber vardı. 13'ün resuller azdır, nebiler çoktur. Sayıları kaçtır? Sayıları hakkında sahih bir hadis yoktur. Bazı hadisler var. Zayıf da olsa ama Diyor ki yüz bin ne var? Nebi var. Ama Resul 300 yüz kusurdu. Bir rivayet var bu. Zayıf ise de ama olabilir doğru da olsun. Biz ne nef ederiz, ne diyoruz illa çıbudur. Ama her zaman Resul azdır, nebi çok. Kur'an'da zikr olan 25 Nebi var, Resul adı var. Zikr hepsine inanırız. Zikrolun yanlara da mutlak inanırız. Allah ne kadar nevi göndermişse inanıyoruz. Lene farklı bir <gülüyor> Bunların arasında tefrik etmez. Hepsi Allah'ın elisidir. Birine bile şüphe edecek ne olur? Çafir olur. Yani ben bütün peygamberlerine bilerek inanıyorum. Ama Hazreti İdris peygamber miydi? Biraz şüphedim var. Çafir oldu. Nastan ne sabit olmuşsa odur. Nasdan sabit değilse evet allah Teala ne kadar peygamber görmüşse mutlak olarak inanırsın. Delil de bu ayet. Ayet nedir Nisa suresi 150-152? Tabi bir soru var biz bir ayet alırız. allah Teala şöyle buyuruyor. Bu ayeti kerimede. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rasûlih. Olar ki Allah ve rasûlünü inkar ediyorlar. Kimlerdir bunlar? Yuriduna en yufarriku beyne Allah ve Allah'tan Resul'un arasında ne yapıyorlar? Ayrım yapıyorlar. Allah ayrı, Resul ayrı diyorlar. Biz Allah'a inanıyoruz, Amel'sine inanıyoruz. Onun için Mecce müşrikleri Allah'ı inkar etmiyorlar. Diyorlar. Yeri gökyü kim yaratmış? Ayette geçiyoruz. Allah. Kim yağmur diyor? Allah. Ama diyoruz biz putlara ibadet ediyoruz. Bu putlar bize Allah'a yakın düşürür. Bak ayrı yıllar. Ama rasullara inanmıyoruz. Bunlar iftiracıdırlar, diler. Ve yekulûne. Bir kısmına ne diyor? Bazı peygambere inanıyoruz, bazı inanırlarız. Keyfidir. Ve yekuluna kim diyor çafirler. Nüminu bi ba'dın ve nekfuru bi ba'd. Bazı inananız bazı inkar edenler. Ve yuridun en yetekedu beyne zalika sebila. kendilerine bir yol çizsiler. Biz dedik bu dünyada iki yol var. Üçüncüsü nedir? Yoktur. Nedir bu iki yol? Yen sırat-ı müstakim cennete götürür seni. Yan dalalat yolu Hı? sırat müstakim nedir? Dümdüz düz yoldur, bir tek yoldur. Dalalət yolu Resulullah'ın çizdiği gibi böyle yollardır. Bunlar çoktur. Sahra gibidir. Kayboldun gittin, çoktur. Ucu bucağı yoktur. İşte bunlar ne diyorlar? Kendimize bir yol seçelim. <gülüyor> ya ne hangi yolu seçsin sen? Demek ki dalaləttesin. Sırat-ı müstakimde değilsen nedesin? Dalaləttesin. Yanlış kabul eder, hayır. O zaman buna biz teslim olduk, mumin olalım. Bunlar dalalet yolunda şeytana olmuşlar. Allah Teala ne diyor? اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا Bunlar hakkıyla çafirler. وَاَعْتَدْنَ <gülüyor> لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُه۪ينَ Çafirlere altıcı bir azap. Ne yaptık? Hazırlamışız, bu ara koyacağız. Ayırt etmeliyiz. Ayetin devamı bu çare madalyanın sırat-ı gösteriyor. Ne diyor? Veladine amenu billahi ve Gerçekte olan budur sırat-ı müstakim üzerindekiler budur. Onlar ki Allah'a varasuna iman ettiler. Yani ayrım etmediler. Elçilere hepsine iman ettiler. Ve lem yufarriqu beyne minhum. Elçilerin arasında da tefrik etmeyinler. Hepsi Allah'ın elçisidir. Hepsini severiz, hepsine de iman ederiz. Ulaike sevfa yu'tihim ucuruhum ve Allahu gafuran rahim. Allah Teala işte bulara ecirlerini verir. Burada da ecir yerine ucur diyor. Nedir? Bütün salih amelin karşısı olur? Cennet olur. Ucur verir. Bunların ne yapmışsalar Allah ve Resulü yolunda onların ecirlerini veriyor. Ecirlerini. Bir ecir değil, ecirlerini. Sonra ayeti ne güzel bir ayetle bitiriyor. Her ayette gibi. Hikmet var bu ayetlerin sonlarında. Ne diyor? وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah gafurdur. Gafurun anlamı nedir direği bu kardeş? Bağışlayandır. Affedendir. Ha? Eydir bağışlayan, bağışlama teç başına kuru olur. Ne bunu esnek yapar? He? Ne bunu daha şey yapar? Ben şimdi affediyorum ama bir tane yanımda bir vezirim var. Ya kralım yani patron, yani aga ne diyor bu vezir bana? Ya çeşçe biraz daha etsen bu hak etmiştir filan. Ne olur? E evet, tamam ben 10 vermiştim. Hadi bunu 13'ü çıkardım. Neden? Burada beni bir şey var destek veriyor. Ben 10 veriyorum. Ya kralım bu hak etmemiş. Bunu keşke yediyendirsen. Bu bir engeldir. Allah Teala ne diyor? Gafurdur Allah Teala. Yanında bir destek de var. O da nedir? Megfireti çok olsun. Rahimdir. O rahmet mehfireti yapıyor? He? Sanki bir böyle belsem gibi bir şey gibi ona yardımcı oluyor. Ne oluyor bu sefer? Hakkıyla gafurdur rahim. Eğilir burada biz bir şey yapmadınız ki. Allah varasına iman ettik, peygamberleri sevdik, onları da ayırmadık. Gafur rahim'e ne gerek var? Ne gerek var? İşte Allah Teala bize yine bir ders veriyor burada. Türçu 70 sene bir Yahudi o zamanda ibadet etmiş mağarasından çıkmamış. Allah'ın emri gelmiş vefat etmiş. Allah demiş getir onu yanıma. Getirmişler de Alemin'in önüne. Bunu anlatıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de getir. Dür ki önüne. Bunu bize niye anlatıyor Resulullah? İbret alalım. Bak işte bu yeridir tam. Dür cetirdiler Allah-u Teala'nın önüne. Ey kulum dedi. Yetmiş sene beni ibadet etti. Şimdi seni adaletimle yoksa rahmetimle hesaba çekeyim. E adam bir durakladı. Kul: "Ya ben ne günah yaptım ki?" Ha? Ne günah yaptım? 70 sene hiç günah yapmadım. Hep ibadet ettim. Onun için dedi: "Ya Rabbi, ha? Adaletine göre çok burada rahmetin şey ad adaletinle yap. Çünkü ben bir günah işlememişim. Muhakkak senin adaletin de haktır. Ben de karşılığını alırım." Sen öyle söylemiş. Tamam dedi Rabbil abi. Çıkardın bir gözünü, göz nimetini koyun terazinin bir kefesine. Yetmiş sene amelinde koyun terazinin bir kefesine. Takliye ağır bastı göz nimeti. Bu göz olmasa sen ibadet mi edebilirdin? Bu göz olmasa yetmiş sene sen edebilirdin? Atın cehennem onun dedi. Ya Rabbi, e sen istedin. Ben sana seçim verdim. Ya Rabbi ben ettim, sen etme. Avam diğerli bunu. Allah Teala affeder onu. Bu senaryo kıyamet gününde olacaktır. Ama Resulullah bize bunu nakil yapıyor. Niye? Ders alalım. İşte bu ayetin sonu tecelli ediyor. Gafuran rahime. E biz inandık niye gafur rahim? Kul ne kadar Allah'a itaat etse, ne kadar iman etse, ne kadar şey etse, allah Teala nedir? Minnettardır ona. Hakkını ödeyemeyiz işte. Allah ne diyor? İşte diyor, yeter ki siz ayağınızı sırat müstakime koyun, elçilerinin eteğine sarılın, cerisi yolda hata da yapabilirsin. Ayağın tokuşur, zigzag yaparsın sırat müstakimle, bir gıybet yaparsın, biraz daha aşırsın, zine yaparsın, tövbe edersin. Bunların cezası var. He? Hasadet yaparsın, çin yaparsın hep insan olursun. Şeytan seni bırakmaz. Ta son nefese kadar senin peşindedir. Son nefeste de bütün ins ve cinni getirir başına toplar. Ne kupartsa senden içerdir. Muhakkak arada bir arıza yaparsın. E o arızaya karşı işte bak. Rahim. Madem sen sırat-ı müstakim üzerinde kaldın anı çizgisiyle o cinahları Allah Teala affeder. Örtbas yapar orada. Ve bir sürü hadis var allah Teala nasıl örfes yapıyor kıyamet gününde. Kulu getiriyor. Terezi koyulmuş. Melekler hepsi. Bütün insanlar duyur bu diyalogu. Hesap diyalogunu. Her çeşit kitaba halinde defter açılmış. Vardı böyle mahkeme. Filan oğlu filan sen sen bu şişti O da diyor tamam. Yenide inkar ediyor. Eli diyor hayır. Ya Rabbi ben onu yaptım böyle. Ben ayağıyla götürdüm diyor. Hiç Çaren yoktur. Elin, ayağın, dilin, kulağın hepsi sana şahitlik eder. Ne der orada? allah Teala bir kulunu örtbas yapacaktır. Gel yakına diyor. Öyle yaklaşır. allah Teala'nın nefesini bile hissedersin. Ağırlığın üzerinde hissedersin. Der ki ey kulum der. birebir bir biz allah Teala'yı görürüz kıyamet gününde. Ey kulum der. Hatırlıyorsun filan filan günaha yaptın. Evet ya Rabbi. şimdi ne diyen o kul? allah Teala çekildikten sonra bu açığa çıkacak. Bütün insanların içinde rüsvay alacağım. Ey kulum der. Dünyada ben seni sitrettim mi? Ettim. Kimse bildim bu günahları yaptım. Kimse bilmedi ya Rabbi. Benimle kabre gitti. Bugün de affettim seni. Kimse bilmez sitredeceğim seni. İşte o kazanandır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ne zaman olur bu? Yok hayatın boyunca sen yıkıla kalkıla hep günah işlemişsin. Günah işip hakikaten için çizlemiş, tövbe etmişsin. Allah seni sitreler işte. Ne kadar böyle günah işlemişsin. Git, senle Rabbin arasında kaldı. Rabbin dedim, ebedidir. Günahın ne oldu? Sitr oldu. Cennete girersin, alın, ak kimse bilmez, sen isteymişsin. Ama bir kısmı var, mümin var, cehennemden çıkar cennete girer. Her suçunu bütün insanlar cennette de bilir. Evet, onun için bütün rasullara inanmamız lazım. Bu dersten sonra inşallah böyle Resul dersini devam ederiz. Bugün de bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.